Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Çelenk ben. Hariciden Sanat programındayız. Açık Radyo'nun 44. yayın dönemine başladık. Hariciden Sanat'ın da ikinci yayın dönemi olacak bu. O yüzden heyecanlıyım. İlk programımızda konuk olarak Ceren Erdem'i almıştım. İkinci yayın döneminde de yine Ceren Erdem konuğumuz olacak. Ceren İstanbul ve New York arasında çalışmalarını devam ettiren bir küratör ve yazar. Onunla bu defa Münih'teki Turkey ...Türkiye daha doğrusu Reloaded adlı... multidisipliner bir festivali... ...ele alacağız. E, programı biliyorsunuz... E, ...94.9 FM bandından dinleyebildiğiniz gibi... ...Açık Radyo'nun web sitesinden de... ...dinleyebiliyorsunuz. Uzun süredir podcast e, ve postlar da yapıyorduk... ...Açık Radyo'nun web sitesinden... ...ve archive.org adresinden. Bir süredir yasal sebeplerle maalesef... ...bu podcastlara ulaşmak mümkün değil. Biraz daha bekleyeceğiz. Diğer programcı arkadaşlarla da irtibattayız... Eğer buna ulaşmak mümkün olmazsa önümüzdeki haftalarda tekrar bu ses kayıtlarını... ...özellikle mülakatları başka kanallardan size nasıl ulaştırabileceğimizi araştıracağız. Şimdilik pazartesileri 16.30'da e, radyonuzdan ya da web sitesinden canlı yayını kaçırmayın demek istiyorum. Hariciden sanat programına başlayalım. Gezegenin farklı köşelerinden size kültür sanat haberleri getiriyorum. Gerçekten de bugün getirdiğim haber sadece görsel sanatlar alanında değil... Sinema, hatta e, mutfak bilimleri, e, tiyatro gösteri, dans, tartışmalar ve görsel sanatları içeren çok disiplinli bir Türkiye festivali. Adını Türkiye Reloaded koymuşlar. Münih'de gerçekleşiyor. Almanya'da Türkiye'ye ve göçmen kültürüne odaklanan bu tarz festivallere oldukça aşinayız ama bir süredir çok da haber almıyorduk açıkçası. E, Münih'de orada Pazinger Fabrik'te. 12 Ekim'de başlayan bir festival bu. Türkiye Reloaded. İşte Ceren Erdem, bugünkü harçtan sanatın program konuğu da bu fe bu festival kapsamında tam da festivalin açılış günü 12 Ekim'de e bir sergi açtı. Küratörlüğünü onun yaptığı bu sergide Türkiye'den ya da Türkiye üzerine çalışan sanatçılardan bir seçki söz konusu. Serginin adı çok hoşuma gitti birazdan Ceren'e soracağım. Gri tonlamanın aksine ...diye Türkçeleştirilmiş Inverse Grayscale. Başlıklı bir sergi Türkiye'den 10 pozisyon olarak e, adlandırılıyor. Bu sergiye odaklanacağız. Festivalle ilgili de size diğer programlara dair bilgiler sunuyor olacağım. Zira bu Türkiye Reloaded sergisi Münih'deki Pazinger Fabrik'te 27 Kasım'a kadar devam ediyor. E, Ceren Erdem'in programın yani harçtan sanat programının ilk... Ee, ...sezonun ilk konu olduğunu söylemiştim. Orada zaten Roma'da... ...onu da Küratorial 2000'de yaptığı... E, ...Maksi'deki... E, ...İstanbul... Passion Joy Fury. Evet teşekkürler Ceren. O sergiden bahsetmiştin. Serginin son günleriydi o dönemler. Evet. Zaten şimdi bahsedeceğiniz serginin de ortaya çıkması bu Maxi'de Roma'da yapılan geniş kapsamlı İstanbul üzerine serginin e, içinden bir seçki, onun devamı, yeni bir versiyonu niteliğinde davet sanırım bu şekilde hayata geçti. Nasıl evet. oldu hakikaten? Yani festivale geçmeden önce senin onlarla iş birliğin nasıl e, başladı? Buradan konuşalım. E, tabii tabii. Maksı'daki sergi açıldıktan hakikaten birkaç gün sonra bir e-mail aldım. Pazinger Fabrik'ten. Daha önce tanıdığım bir kurum değildi. Ve bu e-mail Türkiye Üssü'nde bir festival yapmak istediklerini ve her sene aslında başka bir ülkeye odaklanan bir program olduğunu, bunun üçüncüsü olduğunu... ...ve bu festivalin kapsamında da serginin en önemli etkinlik olarak görüldüğünü... Söylediler. Yani belki en önemli çok doğru bir tanımlama olmadı ama e, ana etkinlik çünkü uzun süre festival boyunca neredeyse devam ediyor e, ve e, Maxi'deki serginin haberini gördüklerini e, bu nedenle de benimle irtibata irtibata geçtiklerini öğrendim. E, fakat o serginin hazırlığı yeni bitmişti, yeni açılmıştı ve ben e, ...böyle bir şeyi düşünebilecek durumda değildim açıkçası. Ee, yine de yavaş yavaş konuşmaya başladık. Bu bu sırada e, Pazınger Fabrik'ten iki tane direktör... E, ...Max'teki sergiyi ziyarete gittiler. E, ve o sergiyi turlamak istediler. Fakat Max'i çok büyük bir alan. E, bu sergiyi turlatmak e, ancak başka bir müzede olabilir. E, dolayısıyla bunun içinden yeni bir... E, ...ya da pardon buradan yola çıkarak... Yeni bir sergi üstüne çalışmaya başladık. Tabii Maxi de sizin daha önce işte Açık Radyo'da ilk programında gündeme getirdiğim bu bu sergi oldukça kapsamlı bir İstanbul seçkisiydi. Sadece görsel sanatlar değil mimarlık, sinema, evet. pek çok farklı alandan katılımcılar söz konusuydu. Kaç sanatçı vardı orada ortaçera? 44 sanatçı ve kolektif ofis yani virgüllerle o, o, ayrılanları sayarsak o, 44 isim. bu ölçekte bir sergine i̇sim. yine aynı Maxi ayarında bir sanat kurumunda bir müzeye o ölçekte bir sergi mekânında taşınması icap evet, eder. Evet belki de turlamasında e, bu böyle karşımıza çıkan büyük bir problem oldu e, çünkü farklı kurumlarla irtibata geçtik ama e, koordinasyonu e, oldukça meşakkatli ve Maxi'de yaklaşık 3 bin metrekare bir alan ayrılmıştı bu sergiye. ...oldukça küçültmek gerekiyordu. Bunun da biraz sergi haksızlık olacağını da düşündük aslında. Peki sen nasıl bir seçki yapmayı tercih ettin o zaman? 10 sanatçılık bir seçki ve yeni yani o serginin içinden çıkan... ...ama başka bir ada sahip, başka bir çerçeveye sahip bir sergi ortaya koymuş durumdasın. Biraz ondan bahseder misin? Evet. Adı, adı nereden geliyor serginin örneğin? Az önce ona da indim. Evet, şimdi serginin adı sergiden sonra çıktı... E, ...gritonlamanın aksine... E, ...bu aslında... ...terimin... E, ...Almancasının Türkçe'ye çevrilmiş hali. E, ben bunu... Yani ...inverse grayscale scale... ...benim e, Photoshop'ta... E, ...işte filtreleri vesaire... ...karıştırırken sürekli gördüğüm... E, ...komutlardan birisi... E, ...yıllarca da... E, ...tasarım eğitimi alırken kullandığım için... ...böyle menüyle artık fazlasıyla... ...haşır neşir oluyorsunuz tabi... Ee, ...ve ben bunu İngilizce olarak önerdim ama orada programda şudur... ...renkli bir imajı siz o düğmeye bastığınızda gri yaparsınız... ...tekrar bastığınızda orijinal renklerine döner. Ee, bunu önerdim ve bunu önerirken... Photoshop'un Almanca ya da Türkçe menülerine bakmadım. Ee, çünkü o sırada fark ettim ki ben de programı hep İngilizce kullanmışım. Ee, hiçbir fikrim yok bu diğer dillerdeki menüler hakkında. Ee, dolayısıyla onlar başlığı Almanca'ya... ...Almanca'dan da Türkçe'ye çevirdiler... Ee, belki de böylesi daha iyi oldu ee, Direkt e, şey Bilgisayar programından e, Temellik ettiğimiz terimi <gülüyor> Bir de kendimize göre yorumlamış olduk ee, Başlıkta biraz Serginin kapsamını an bahsedeyim Daha sonra başlık hı hı. taşıdığı e, anlamı benim için anlatacağım ee, Sergiyi hazırlamadan önce O maksiyle deki sergide aslında nelerin ilgisini çektiğini bilmek istedim. Çünkü dışarıdan bakınca tabii ve Türkiye ile ilgili bir şey yapmak istiyorsanız o kadar cazip görünüyor ki e, ama yani o sergide yer almayan ya da e, yeni sözler söylemek de mümkün. E, başka bir Türkiye ile ilgili bambaşka bir sergi yapmak ya da Türkiye üstüne de direkt olması gerekmiyor. Bunların hepsi mümkündü. Eee Ve konuşurken aslında e, festival kapsamında pek çok şeyin kapsanabileceğini gördük. Ve böylece e, ülkedeki e, inşaat sektörünün e, böyle hızlı çıkışı, e, bununla birlikte sadece İstanbul'a tüm kentler, kentlerdeki dönüşüm... E, ...ama bunun yanı sıra e, ormanların, e, akarsuların, e, tarihi alanların da e, talanından ya da... Koru, ...korunmadan e, bir şekilde dönüşümünden söz etmek istedik. E, ve Inverse Grayscale'da aslında bu, bu kadar yoğun bir dönüşüm, değişim... ...ya da korumamazlık olurken aslında böyle e, hala geriye dönüş için bir umut var mı? Yani hani o düğmeye basarak tabii ki o hızla dönmeyecek ama... ...belki buradan bir umut e, çıkarabiliriz diye serginin başlığı e, öyle bir yerden geliyor. Peki, on sanatçı var sergide. Kimlerdir bunlar? Benim de ürümde liste var gerçi ama sen söylemek ister misin sayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ben sayabilirim. E, Deniz Aktaş, Halil Altındere, e, Mario Rizi, Serkan Taycan, Arzu Yayıntaş, e, İmrazen ve Gaye Günay, e, Anika Erikson, e, Pınar Öğrenci, Ceren Oykut, Gözde İlkin, Gözde İlkin, Gözde İlkin. Evet. İmra Azem dedik evet, mi? Evet, İmra ve Gaye'nin. İçlerinde yeni işler var mı? Et Sergi için yapılmış ya da Ceren Uykut'un açılışa geldiğini biliyorum. O böyle evet. genelde duvarlara yeni uygulamalar, çizimler yapar. Evet, e, Ceren yeni bir duvar resmi yaptı. E, yaklaşık bir hafta, on gün e, süre üstünde çalıştı. Dolayısıyla sergiyi hazırlarken de aslında e, neredeyse her aşamada orada sergiyi kurarken yanımdaydı Ceren. Pasinger fabrik belki onun lokasyonundan bahsetmek lazım. Pasinger Münih'in e, merkezinde göbeğindeki duraklardan biri değil ama birkaç durak e, ötede. Tabii İstanbul'la kıyaslayınca yani aslında şehrin burnunun dibinde bir yer oluyor. Ve bu e, Pasinger fabrikte tren istasyonunun, Esbahn istasyonunun hemen arkasında. Ee, çok güzel camları olan bir galeri. Ee, tabii o camların bir kısmını kapatmamız gerekti. Fakat e, camlardan bakarken ya çok güzel yeşil bir alan görüyorsunuz ya da önünden geçen trenler oluyor sürekli. Ceren'in de işi için e, aslında kendisinin istediği alan e, mekan içinde sergi kurarken dolaşmaya başladık. E, Duvarın yanında böyle hem yeşile hem raylara bakan bir pencere var. Dolayısıyla Ceren'in işi aslında hem bir duvar resmi e, biraz da e, camlara taşan, e, böyle trenlere de müdahale eden bir resim oldu. E, bunun yanı sıra Deniz Aktaş'ın e, Paris'teki residency sırasında yaptığı iki tane yeni işi Paris'ten e, Münih'e geldi. E, bu... E, İşler pilotta sergilenen, Open City sergisinde sergilenen bazı işleriyle bir araya geldi, harmanlandı. Sergi için üretilen iki iş bunlar. Bunun yanı sıra Gözde'nin... Gözde İlki. Evet, Gözde hmm. İlki'nin lekeli mülk sergisinden bir seçki var. Ancak Gözde'nin çizimlerine müdahale ederek oluşturduğu fotoğraflar var... Bunları da aslında... ...bunlardan üç tanesini ilk kez göstermiş olduk. Ee, evet, bunun dışındakiler... Ya son zamanlarda yapılmış işler ya da e, Halil Altın Derin'in olduğu gibi 2008'de üretilen bir iş de var. Hı hı. İki tane de Türkiye dışından sanatçı aslında. Tabii ikimizin de çok iyi tanıdığı sanatçılar var. Evet. Ama e, açık radyo dinleyicileri için onların katılımını da belki vurgulamak gerekir. Mario Lerizi, İtalyan e, kökenli uzun süre İstanbul'da da yaşayan çalışan bir isim. Bir de Anika Eriksson var. Onların katılımları nasıl gerçekleşti? Yani şunu da vurgulamak istiyorum... ...bu sadece evet. Türkiye'den sanatçıların... ...katılmasıyla sınırlı bir sergi değil... Yani ...vekken evet. biraz bu altını çizmek evet. için soruyorum bunu. Ee, yani elbette şimdi... E, ...bir konu üstüne çalışan kişileri... ...eğer bir konuyu alıyor, ele alıyorsanız... ...bunu sadece... Şurada, ...bir ülkeden olmasını kısıtlamak... ...eğer başka iyi işler varsa... ...bir haksızlık oluyor. Bence e, Anika Erikson'un... ...I'm the dog always there... O işi 2013 İstanbul Bienalinde sergilenmişti ve o Bienal için üretilen bir iş. Fulya Yardımcının küratörlüğünü yaptığı Bienal'de. Ben de o işi o zaman izlemiştim ve İstanbul'un köpek çeteleri ne oldu olası ilgimi çeker. Sahilde işte Kadıköy'de vesaire. Ee, ...o kadar kendi başlarına buyurup bir şekilde yaşıyorlar. Biliyoruz ya onlardan bahseden pek çok kitap var e, vesaire. Ve bu ser, e, videoyu gördüğümde e, sonunda bir bu işin içine girdiklerini... ...videonun içine girdiklerini gördüğümde çok <gülüyor> hoşuma gitmişti onların dininden dinlemek. E, ve hep bir şekilde bir, bir zaman o işi göstermek istiyordum. E, bu da çok iyi bir fırsat oldu. ...böyle aklımın bir köşesinde not olarak duran bir işti. E, Mario Rezi ile e, İstanbul Bienniali ve daha sonra Max için yani yıllardır süren e, bir arkadaşlık, bir dostluk var. E, beraber e, işlerini ürettik. Sen de biliyorsun e, İstanbul Bienniali'nden de. E, Max için de yeni bir iş üretmişti, bir film üretmişti. E, sergide de bu filme yer yani verdik. Nedir filmin konusu? Biraz da gidelim misin? Tabii film e, The Outsider e, ismi. E, Mario Lizi'nin e, İstanbul'daki... E, ...üç tane e, aktivist gruba aslında dışarıdan... E, bir, ...yani onların e, günlük çalışmalarına e, hiçbir müdahale etmeden... E, ...ama onlarla vakit geçirerek... E, Bunları bir arada, bunları sunduğu bir film. Ee, burada e, Taksim Dayanışmasının e, bazı toplantılarına, çalışmalarına yer veriliyor. Ee, bunun dışında e, LGBT örgütlenmelerinden e, bir kesit var. Ee, bir de kamp, Ar pardon, kamp Armen ve Kuzey Ormanları savunması. Ee, dolayısıyla aslında son yıllarda e, İstanbul'da pek çok e, Değişen pek çok duruma ıı, işaret eden de bir film bu. Keşke Türkiye'de de görme fırsatımız olsa. Öyle bir plan var mı? Ee, bir sergi kapsamında değil ama ıı, festivallerde gösterilmiş olabilir sanırım. Aa, İstanbul'da Ankara'dan. değil ama evet, Ankara'da gösterildi. Şimdi hatırladım, Hı -hı. evet, Ankara'daki film festivallerinden birinde gösterildi evet. hatırladım ama İstanbul'da izleme fırsatımız evet. olmadı. olmadı. Burada da keşke görebilsek. Peki Ceren çok teşekkürler. Ufak bir müzik arası verelim. Tabii. Sonra <gülüyor> festivalde devam edeceğiz. Ee, Ceren Erdem'le birlikteyim. Haruçtan Sanat Programı'ndayız. Münih'teki Pazinger Fabrik'te gerçekleşen Türkiye Reloaded Festivali'nden bahsediyoruz. Daha doğrusu bu festivalin e, ana unsurunu oluşturan ve festivalin açıldığı 12 Ekim tarihinden beri ziyarete açık olan bir sergi Ceren Erdem'in küratörlüğünü üstlendi. Ve Türkiye'den ya da Türkiye üzerine çalışan 10 sanatçıların çalışmalarına yer veren bir sergi. Festivalin sadece görsel sanatlardan ibaret olmadığını söyledim. İçinde konserler, film gösterimleri, gösteriler, tartışma programları da var. İşte konserlerden biraz bahsetmek istiyorum. İçinde Sultan Tunç, zaten Almanya kökenli bir rap star kendisi. Evet. Onun konserleri ve hatta rap üzerine atölye çalışmaları olacak. Bir de genel olarak Türkiye üzerine yurt dışında yapılan festivallerin kadrolu müzisyenleri Tabii. olarak tanımlayabileceğim Baba Zula var. Biraz önce Ceren'in bahsettiği sergideki duvar ve cam üzerinde çizimler yapan Ceren Uykut da uzun yıllar Baba Zula'nın canlı görsellerini yapıyordu. Oradan evet. hatırlayabilirsiniz. Evet, Babazula dediğim gibi bu tarz uluslararası Türkiye odaklanan festivallerin e, gediklisi. Fakat e, müzik seçkisi onlardan gelecek. Fakat onların erken dönem işlerinden e, hakikaten hep aklımızda tuttuğumuz 96 yapımı Tabutta Röveşata filminin de müziklerini yapan Babazula'nın o dönemde aynı, albüm, aynı adı taşıyan albümünden Arkadaşlar İyidir adlı parçası. Sonra devam edeceğiz. Ama arkadaşları iyidir. ...yok mu? Hem var. Burada kalıyorum. Ben de. Ama arkadaşları iyidir. Az hem diyorum benim de böyle bir yerim olsa arada şey etsem. İşler her zaman evde olmuyor. İstersen... Arkadaşları bilemem Ama sen arada bir Yani her gece bir İşte bilirsin ya Arada sırada olursa zeki kahvede oturmana izin verir Och det bu det. Det är en nyckel. I vilken getirebilirsin Ama getirmezsen iyi olur Getirirsen Zeki dig. Vi kan ta Ne? Şeyse. Merhaba, Harici'den Sanat programındayız. Baba Zula'dan dinledik. Arkadaşlar iyidir. 1996 Tabut'ta Revoşata albümünden bir parçaydı. Niye bu parçayı dinledik? Çünkü e, Türkiye Reloaded Festivalinden bahsediyoruz. Münih'te 12 Ekim'de başlayan bu festival ...kasım sonuna kadar devam ediyor olacak... ...Babazula'nın da hemen bu hafta... ...28 Ekim'de bir konseri var... ...meraklılarına duyurulur... E, ...konser programından... ...devam etmek istiyorum festivalin... ...kaçırdık 22 Ekim'de... ...Selin Sümbültepe konseri... ...gerçekleşti... ...28 Ekim'de Babazula var dediğim gibi... ...5 Kasım'da Sultan Tunç... ...bir konser yapıyor... E, i̇lerleyen tarihlerde... ...çocuklara yönelik bir rap atölyesi de... ...gerçekleştirecek... 19 Kasım'da ise yani festivalin son haftasında ise Türkiye'den Kadın Bestekarlar üzerine bir konser ve konuşma var. Armoni Ahenk ve TRT İstanbul Sanatçılarının katılacağı bir konser olacak bu. Ee, konuğum Ceren Erdemle biz ağırlıklı olarak Güncel Sanat Sergisi'nden bahsettik. Zaten festivalin bu Türkiye Reloaded Festivali'nde ana bölümünü o oluşturuyor. Ama küçük ölçekli başka sergiler de var programda Hadi. onlara da değinmek isterim. Bir litografi ve çizimlerden oluşuyor. Mesut Artmayer e, isimli bir sanatçının çalışmaları. E, bir diğer sergi İstanbul Inspired by Improvisation e, adını taşıyor. Manzara İstanbul kolektifiyle Henning Böyle stüdyosu arasında bir işbirliği. Mimarlığa da odaklanan ya da e, kentsel mekanlarla mahalle halkının ihtiyaçlarını bir şekilde ele almaya çalışan bir e, sergileme bu. Bir diğer sergi ise İstanbul'daki Göte Enstitüsü ile e, Yürümeyi Öğrenmek Yeni Baştan adlı bir sergi. Onların son yıllarda e, çocuklarla göçmenlerle yürüttükleri atölye ve çalışmalarından da yola çıkan Enis Yücel'in ortaya koyduğu bir fotoğraf sergisi. Bunlar festivalin, Türkiye Reloaded Festivalinin sergi kısımları. Bunun dışında yine sergi etrafında, daha doğrusu sergiler etrafında sanat ve siyaset üzerine bir konuşma gerçekleştirilmiş. Yine takip edebileceğiniz şekilde ise 12 Kasım saat 5.30'da Türkiye Kadın ve Sanat başlıklı bir konuşma hayata geçecek. Bunların hepsi... Türkiye Reloaded Festivali kapsamında ee, gösteriler de var. Yani danslar, performanslar da söz konusu bu festivalde. Pazinger Fabrik'te çünkü aynı zamanda konser salonları, auditoryumlar, gösteri ağırlayabilecek mekanlar ve sergi alanları ya da atölye mekanları var. Hepsi 27 Kasım'a kadar devam ediyor. Yine değinmek istediğim etkinliklerden biri Tevatür. Ee, birlikte üretim yapmak ve üretimini içinde olduğu toplulukla paylaşmak isteyen kişilerin bir araya gelmesiyle kurulduklarını söylüyorlar. Tüm disiplinlere açık bir üretim platformu olan Proje Difüzyon e, geçen yıl premierini yapmış Tevatür'ün bu sezon emek sahnesinde 23-29 Ekim'de gösterildikten sonra 12 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında da Münih'te düzenlenen Türkiye Reel Od adlı eee festivalde yer alacak. Dünyanın 16 farklı yerinden kadın sanatçılarla, işbirliğiyle tasarlanmış bir oyun bu. Dişil ütopyalar kurma fikrinden yola çıkıyormuş. E, meraklısı bunu İstanbul'da da seyretme fırsatı bulacak. Bunun dışında ilginç bir program daha var. Pera Müzesi'nin de film programlarını yürüten Fatma Çolakoğlu'nun yaptığı bir seçkiyle... ...Türkiye'den Korku Filmleri seçkisi. Evet. E, i̇çlerinde Naciye, 2015 yapımı bir film. Muska, 2014 yapımı bir film. E, magi ve baskın gibi korku türünün Türkiye'den örneklerini izlemek mümkün olacak. Bunlar da yine Kasım ayının farklı tarihlerinde. Bunun yanı sıra yine son yıllarda Türkiye'nin hakikaten biraz daha Art House sinemada e, öne koyduğu, uluslararası film festivallerinden de ödülle dönen bir takım filmler de var. Bunlar da ön plana çıkan film herhalde Sivas olacaktır. 2014 hı hı. yapımı. E, kar Korsanları Ee, ...köpek... ...bu filmlerde yine film programı... ...sinema gösterimleri kapsamında... ...söz konusu... ...bunun dışında kahvaltılar, buluşmalar, ebru atölyeleri... ...dans atölyeleri var... ...ve de bir dans gösterisi var... ...Haymat Los... Ee, ...konsepti... E, ...koreografisi ve dansı Ceren Oran'a ait... Ee, ...ekipte... ...Nihan Devecioğlu, Funda Gül Özcan... ...Sigrid Wurzingen'in olduğu... ...50 dakikalık bir gösteri bu... Ee, ve de bakıyorum ev nedir evde olma hissi ve bunun kaybolması halinde ortaya çıkan ikilemler zorluklar yalnızlıklar ve ilişkiler üzerine interdisipliner bir performans olarak sunuyorlar Haymatlosu da yine aynı festivalde 3 ve 4 Kasım tarihleri arasında izlemek mümkün olacak ee, program bu şekilde yani Bu programı tamamen Münih'te düzenlenen bu Türkiye Reloaded e, Festivali'ne ayırdık. Festival 27 Kasım'a kadar farklı farklı etkinliklerle devam ediyor. Web sitelerinden yani e, Paa Zinger Fabri'nin web sitesinden detaylı programa ulaşmak mümkün. Ama Ceren Erdem'in küratörlüğünü yaptığı ve Türkiye'den 10 sanatçıya yer veren sergi 10, 20 Kasım'a kadar devam Kasım ediyor devam edecek. Ee, son olarak bu on sanatçının adına Ceren bize bir kez daha saysın. Onlara teşekkür ederek e, programı kapatalım Cerencim bir saniye. Tabi. Bakıyorum. Ee, ben ben teşekkür. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 20 Kasım değil mi festivali? Ben hep 27 Kasım olarak telaffuz evet, ediyorum. O yüzden vurgulamak evet, istedim sonunda. Festivalin e, son kapı, kapanışından bir hafta önce bitiyor sergi. Ben evet Çelenk sanatçılara teş teşekkür etmek için Tekrar fırsat vermene de Teşekkür ederim <gülüyor> Sergideki sanatçılar Serkan Taycan, Mario Rezi Ceren Oykut, Pınar Öğrenci Gözde İlkin, Deniz Aktaş Anika Erikson İmre Azem ve Gaye Günay, Arzu Yayıntaş ve Halil Altındere, hepsine çok teşekkür ederim. Peki Ceren, ben de programa katıldığın için sana teşekkür ediyorum. Harici'den sanat programını bu haftalık kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Harikadan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Leyla Yıldız'dan Çelenk Barfa. için açık radyo dinleyicisi Özge Aktaş'a teşekkür ederiz.